Nurettin Yıldız Hocam'layız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, hocam. Teşekkür Nasılsınız? Afiyet olsun. Elhamdülillah. Sağlığınız, Elhamdülillah. sıhhatiniz. Elhamdülillah. Anadolu gezileri oluyor mu? Yok bu ara e, İstanbul'da kalıyorum. İstanbul'dasınız. Allah razı yani, olsun. Türkiye'nin siyasete çok kilitlenmiş bir görüntüsü var. Evet. Biraz meydanı siyasete bıraktık. <gülüyor> İslam'dan hayatı ölçüler dedik. Kardeşliği konuşuyoruz birkaç haftadır. Bugün yine kardeşlik üzerine konuşacağız. Biraz önce hocamla kahvaltıda beraberdik. Yani Müminler arası ilişkiler üzerine de durduk. Biz bize kalsak ne oluruz gibi sorular da gündeme geldi. Kardeşlik hayati gündem olmayı sürdürüyor çünkü problemler yaşıyoruz. O problemleri irdelemek yani tek tek insanlar olarak, e, İslami e, hizmet yapılanmaları olarak e, bunları ilişkileri irdelemek, tahlil etmek nerelerde problem ortaya çıkıyor. Bunların Rabbimizin e, bizden istediği o kardeşlik e, yapılanması müessesesi için nasıl problem teşkil ettiği bunları tahlil edelim kendi payımıza bir takım dersler çıkaralım diye düşünüyoruz birkaç program oldu bugün de inşallah o alandaki problemleri ve biz kardeşliği nasıl tesis edebiliriz Rabbimiz nasıl ölçüler koymuş Resulullah Efendimiz nasıl ölçüler koymuş Hem fiili olarak hem kavli olarak Nasıl ölçüler koymuş Hem problemleri hem bu ölçüleri inşallah e, Tahlil edelim diyoruz Hocam buyurun söz sizde Bismillahirrahmanirrahim Hocam müminin Mümin kardeşleriyle ilişkisini çok değerli toplu özetleyen bir hadisi şerifle başlayabiliriz. Bu hadisi şerifi mümin kalbiyle baş başa kaldığı ortamda oturup tefekkür eder. Ve gereğini de yaparsa kardeşlik konusunda biiznillah hayırlı bir pozisyonda bulunmuş olur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki mümin geçimli insandır. Evet ülfet. ...ülfet sahibidir. El-mü'minu ye'lef. Evet. Mü'min geçimli insandır. Geçimli olmayanda hayır yoktur. Evet. Kafirdir demek değil bu şüphesiz. Evet. Ama bir fazilet. E geçimli olmamak, problem kaynağı olur Problem kaynağı olmak. Yani çok net bir şekilde... ...Efendimiz sallallahu aleyhi sellem, ...bu hadisin çok çeşitleri var. Birkaç kere buyurmuş bunu anlaşılan... ...geçinmeyen ve geçinilemeyen de hayır yoktur buyuruyor. Evet. Ülfet sahibi olmak kardeşliğin en temel karakteri olsa gerek. O zaman bunu iyi anlamak lazım. Evet. Ülfet bunu açmamız nedir? lazım. Evet. Şimdi biz neyi düşünüyoruz? Haklı olmayı düşünüyoruz. Mesela trafikte ben öncelik hakkına sahiptim diyoruz. Ama bu dünyada bir miktar ferahat edilmedikçe... ...hak sahibi olmak da... ...geçimli olmak için yeterli olmuyor. Evet. evet. Senin yani ön... çok haklısın ama... ...kaza gelip seni buluyor. Yani. Kaza buluyor. <gülüyor> Öbür insan da etten ve kemikten. Evet. Ee, onun pozisyonu daha gergin... Olabiliyor. ...olabiliyor. Aileye dönüyoruz. Yani kadının... ...kocasını idare etmesi... ...ülfet sahibi olması gereken... ...ağırlıkta kadının... ...bu sorumluluğu taşıması gereken... ...gün oluyor. Gün oluyor... ...erkeğin ülfet sahibi olması... ...gerekiyor. Çok basit bir misal... ...yani çocuğuyla meşgul... ...bir kadının işte bebeğini... ...giydiriyor, yediriyor. O esnada... ...kadının yani evde... ...artık ikinci bir insana... ...bardakla su götürme ihtimali... ...düşüyor. Kadıncağızın evet. başından... ...duman tütüyor denir ya. Evet. Başından duman tütüyor. E burada... Erkeğin filan hakkı söz konusu olabilir. Ama o hakkı bir miktar ertelemek ülfet denen şey işte. Evet. Yani yüzde yüz kuralcılık kalıplı bir hayat yaşamak bu dünyada mümkün değil. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Esneklik değil mi? Ülfet. Esneyebilmeyi bilmek. Evet. Karşındakinin de insan olduğunu anlayabilmek. Pay bırakmak değil mi? Yani Eksikliğe, yas... yanlışa bazen. Yanlışı bile hoşgörü sahibi olabilmek. Yani kanunların veya çevrenin veya örfün hak vermesini, seni haklı bulmasını, mesela yasal, gücün senden yana olmasını yeterli bulmayı bir de ortada insanlık boyutu artı Müslümanlık boyutu var diye düşünebilmek ülfettir. Şimdi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok güzel tatlı bir örneği var. Hani namaz kılıyor. Namaz deyince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem miraç pozisyonunda. Evet. Yani namazda dünya ile bir alakası yok Efendimizin. Buna rağmen bir çocuk ağlayınca ne yapıyor? Namazı kısa kesiyor. kısa kesiyor. Çocuktan çok annesi endişelenir bu çocuğun şimdi diye. Ya Burada hayatın durması lazım hocam. Bütün sosyoloji, psikoloji, yani kanun bitti ya. Yani şimdi bize göre namazı bozsan da ne olur zaten ama bu kimin namazını konuşuyoruz biz. Evet. Kimin namazını? Yani namaz kılarken rahatladığını söyleyen namazı hayatı kadar değerli gören, hayatından daha değerli gören Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çocuk ağladı, şimdi onun annesi merak edecek çocuğuma ne oldu diye. Evet, Endişesinden evet. namazı kısa tutuyor. Zammı suresini kısa okuyor. Şüphesi namazın rekatini. E, kısaltmıyor. Kısaltmıyor. De. Bu ülfet çok mühim bir kural hocam. O zaman ülfeti Biraz tahlil etmeli hocam yani mesela ülfete mani olan psikolojik sebepler neler Koca İnsanlık mi? halleri neler yani neden biz sizliğe yöneliriz değil mi bunlara bakmak lazım. Yani e, tam böyle bilimsel ifadelerden ben uzak durayım hocam tabi An diye tabi. yani ülfetsizlik bir tür ahlaksızlık hocam e. ahlak yok. Çünkü ahlak ne demek? Karşıdaki insanlarla dengede kalmak, onların da insanlığını saygıyla karşılamak demek. Ahlaksızlık biraz kaba mı oldu? <gülüyor> Şöyle yani yanlış anlaşılabilir diye. Yani ahlaksızlık hani böyle dediğimizde başka türlü işler yapmaya denir gibi geliyor. Yani e, Ülfet daha ben <gülüyor> ön, ön kayıt onun için getirdim. Bu <gülüyor> manada. Ama ahlaksızlık ne demekse? <gülüyor> Neye alaksızlık diyorsak hep ülfetsiz insanlar onu yapıyorlar Evet. evet. Mesela iten kalkan adam ülfetsiz adamdır Tabii. geçimsiz adamdır. Evet. hırpalayan adam yani hak yiyen adam hep kendine yontan adam. Hı. Bencil adam bunların ahlakla bilgisi var mı? Evet. Bencillik ahlaklılık olabilir mi? Evet. Egoistik ahlaklı, ahlak olabilir mi? Bunlar hep ahlaktan kopmanın sonucudur. Evet, evet. Ahlaksız kelimesi biraz ağır puntoyla yazılmış <gülüyor> oluyor ama. Ahlak Ahlaki problemi var. Ahlak kıtlığı diyeyim ona evet, razı olur, olur musunuz? Tabi tabii musun? Tabii, tamam. tabii estağfurullah. <gülüyor> yani ben de anladım o kelime böyle ağır kaçacak ama yüzde yüz oturuyor hocam. Evet. Yani <gülüyor> ülfet nedir? Ülfete bir örnek vereyim. Ülfet bir sonuç hocam. Bir, yani bir, bir karakter Karakter şey, yapılanması işte, ahlak, Ahlakın ürünü belki değil mi? Ya ahlak olsa ülfet olacak zaten ha, evet, Ahlak evet, olsa ülfet evet. Dolayısıyla ülfetsizlik Ahlaksızlığı evet. Geçimsiz bir Müslüman hı hı. Şimdi mesela şöyle bir örnek Zikredelim ee, Çocuğa merhamet göstermek gereken bir e, imanımız var Çocuğu Allah'ın emaneti görüyoruz Masum görüyoruz Yani çok saygın misafirler var evimizde veya iş yerimizde. Ee, çocuk gelmiş. Yani çocuk da bizim odamıza girmiş. O çocuğu o toplantıda, tabii siyasi bir toplantıyı kastetmiyoruz, aile meclisini ediyoruz O toplantıda idare edebilmek bir ülfet türüdür. Yani çocukların evde misafir var diye bir odaya kapatılması... Onların yani bir hoş geldin seansından sonra meclisten uzak tutulması ülfetsizliktir ve bu ayıp çocuklara değildir. Çocuğun doğasında doğasındadır yaramaz olmak. Sağ soluk karıştırmak. Kuralsızlık. Mesela çok basit bir misal. Ee, misafirliğe gidiyorsunuz, çocuğa şeker tutuyorsun. Çocuk da o şekeri düşürüyor ve koltuk kirleniyor. Evet. Artık bütün temizlik malzemelerini toplayıp böyle seferberlik ilan ediyorsunuz. Bu misafire kalk git demek oluyor. Evet. Ya bir Müslümanın gönlü evin bütün koltuklarından daha değerli olmalı. Çok güzel. Yani o çocuğun o annenin babanın gözünde bir daha ne olacağını, senin yüzünden evde ne kadar söz işittik denceğini düşünebilmeli mümin. Bu bir ülfet meselesi işte. Evet. Bu bir ülfet meselesi. Yani burada en yaygın ve en... ...kolay anlaşılır örneği veriyorum... ...bunun camide de bir boyutu var... ...yani mesela... ...ülfet konusunu camiye getirelim... ...camide bir Müslümanın... ...herkes... ...herkes abdest aldı, geldi... ...herkes aynı şekilde... ...birinci safa geçti... ...ya ama... Mesela ...20 kişi varsa birinci safta... ...20 farklı anadan doğmuş insanız biz... ...kimimiz erken kalkıyor... ...kimimizin dizi ağrıyor... Bütün bu farklılıklara rağmen namaz kılıyoruz. Birbirimizin çapraz görüntülerini, ters görüntülerini yok kabul ederek o namazı kılmamız lazım. Yani namazın ağırlığı yanımızdakinin kıyafetine, ellerini yukarı mı bağladı, aşağı mı bağladısına takmamalı bizi. Evet. Yani eğer ben namazın onca büyük ağırlığına rağmen işte birisi ellerini şöyle bağlamıştı şu mezhebe göre kıldı diye takılıp kalıyorsan bu bir ülfetsizlik ve İslam'ın onca genişliğine daraltma meselesidir camide olabilir okul arkadaşlarında olabilir öğretmenler arasında olabilir yani iş yerinde olabilir birine aleni bir zarar ve sürekli bir zarar vermedikçe insanlar birbirlerine katlanmaları geliyor katlanma Biz ...yüz insan bir araya geldiğimizde... ...yüz bardak değiliz hocam... ...iç konup böyle kutulara... ...her konamayız. bir insan... Evet. ...her birimiz bir dünyayız... Evet. ...dolayısıyla bardakları iç içe koyuyorsun... ...bir kutuya koyabiliyorsun onları... ...ama insanlar içiçe konmuyorlar. konmuyorlar... Evet. ...insan dediğin her birinin... ...müstakil bir koltuğu olması gerekiyor... ...bir koltuğa iki kişi oturamıyor... Evet. ...bu Rabbimiz bilerek... ...bizi böyle yarattı... ...sonra da kim kimi idare ederse... ...buna bir sevap yazacağım buyurdu. Evet, evet. Ülfet bu işte. Evet. Bu ülfeti test edebilir miyiz? Aynı zamanda da kardeşliğimizi test edeceğiz. Şimdi e, mesela Batı toplumundan bize steyişle böyle bahsedilirken... ...işte otobüste falan herkes birbirine saygılı, otobüs durağında şöyleler filan. ...işte mesela yayalar geçerken trafik duruyor... Bu insani bir değer değil, kanuni bir değer bu hocam. Trafik cezaları bir Alman vatandaşın asgari ücreti kadar olmasın bakalım duruyor mu adam yayalar için. Yani ortada bir gerçek var, biz bunu ibadet diye yapıyoruz, o kanundan dolayı yapıyor. Kanun tamam, gücü bunu yaptırıyor. Bizde ibadet onu henüz yaptırmıyor. Problem onun için yani batıdaki ne bileyim. Özenti oluyor. Onun için özenti oluyor. O yapıyor biz yapamıyoruz oluyoruz. E Bizde kanun da yaptıramıyor bunu. E, kanun da ya o zaman bir şey oldu bize. Ha biz yani. <gülüyor> yani değil mi? E, bir şey oldu. Bir şey, şey oldu bize, işte bize yani. O, o ülfete o kardeşliğe davet e. ediyoruz. Yani o kanun ona asgari ücret düzeyinde bir maaş ceza takdir ettiği için e, kurallara uyuyor trafik kuralına uyuyor, temizlik kuralına uyuyor. Bizde şu bekleniyor hocam yani hmm. Müslümanlığımız bizi belli bir işte ahlakın içine soksun, ülfetin içine soksun, müsamahanın, tahammülün içine soksun. Bu bekleniyor. Bu olmadığında da işte diyoruz problem var bize. Yani bizim o Müslümanlığımızla ilişkimizde problem var diyoruz yani. Şimdi buradaki problem hocam sanki kamil bir müslümanlık varmış da bunlar oluyormuş gibi hı, konuşuyoruz. Hı hı. E kardeşim zaten sabah namazına kaç kişi kalkıyor ki bir apartmanda da evet. yani sabah namazına gelince müslümanlık görünmüyor. Allahu Teala'nın şeriatı var deyince insanlar baş kaldırıyorlar. Yani ortada müslümanlık mı var ki müslümanlığa uygun bir ülfet, bir kardeşlik evet. olsun. Yani biz ülfetini konuşuyoruz ama akidesi de İslam'ın konuşulması lazım. İmanı da konuşulması lazım. Şimdi siz bunu söylediğinizde hemen e, şu geliyor hocam. Diyelim ki e, İslami yapılar, cemaatler, Müslüman kişilikler, bunlar arasındaki ilişkiler. Bu ilişkiler mesela ülfet boyutunda mı yoksa ne bileyim mesela birbirini kıskanma boyutunda mı birbirini işte bir yıl şeyler ilişki bozuklukları var. Oradaki neden oluyor? Hocam oluşumlar, cemaatler, dernekler, vakıflar yani bizden oluşuyor, insandan oluşuyor. Doğru eğri bir odunun düz gölgesi olmaz ki. Evet. <gülüyor> yani biz eğer ise bizden oluşan teşkilatlarımızda, gruplarımızda bizim gibi oluyor. Bizden oluşuyor onlar çünkü. Önce bir kalp temizliği, vicdan paklanması ve salih amel mantığına sahip olacağız ki Allahü Teala da bize bir bereket verecek. Ondan sonra cemaat olduğumuz zaman cemaate yansıyacak. Cami olduğumuz zaman camiye yansıyacak, medrese olduğumuz zaman medreseye yansıyacak. Şu andaki sıkıntımız biz birey olarak zaten sorumluyuz, eğriyiz. Bir yere güneşin altında gölgelendiğimiz zaman da gölgemizde eğri çıkıyor. Kamburumuz ortaya çıkıyor bu sefer. Yani gölge yanlış değil, gölge bizim gölgemiz. Evet. Bu sebeple biz e, İslam'ın hayatımıza verdiği yönü tam yansıtamadığımız için Ülfette de bu sorun ortaya çıkıyor. Birbirimizle geçimimizde ortaya çıkıyor. Trafik kuralında da ne kanun ne iman bizi düzeltmemiş olarak iş yapıyoruz diyelim. Böyle görünüyor diyelim. Bu sebeple biz kuru bir tenkit. Yani işte hep böyle eğridir, bunlar yanlıştır deme yerine yani bir örnek tablo çizebiliriz mesela. Evet onu yapalım ee, Mesela yani, şöyle bir şey Ülfetin içi nasıl dolar hocam Ülfetli bir mümin Nasıl bir mümindir yani Rabbimiz mesela bizden Ya da Resulullah Efendimiz ne, Neler istiyor ki O ülfetli adam olalım Ahlaklı adam olalım Şimdi bir, birinci madde hocam bir, bir defa Namazı kim için kılıyorsak Ülfeti de onun için yapacağız Evet. Namazı Allah için kılıyoruz. Ne beytu enu saliye niyet ettim Allah için namaz kılmaya diyoruz. Evet. Ülfeti de Rabbim senin için yapıyorum. İlahi ente maksudi ve riza'kı evet. evet. Rabbim, ilahım. Sensin derdim. Evet. Senin rızanı da yakalamak istiyorum diyeceğiz. Mesela Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem ne buyurdu? ...kardeşinin yüzüne tebessüm etmen... ...sadakadır. sadakadır Sadaka yani. ne demek? İbadet değil mi? İba İbadet mi? Değil mi? Evet. Dolayısıyla ben bir yetim çocuğun... ...başını okşarken... ...umduğum şey... ...bir mümin kardeşimin gönlü olsun diye... ...onu geçmiş olsuna gittiğimde... ...taziye gittiğimde umduğum şey olacak. Aynı şekilde... ...mümin mi kardeşim efkarlandı... ...derdi var, gel bir çay içelim... ...veya ben ona çay içmeye gittim. Bizim camiye sabah namazı kılmaya giderken ki bizi güden duygu müminler arası ilişkide de olmalı. Hatta ve hatta mümin olmayan komşum, mümin olmayan ve beraber yaşadığım eskilerin deyimiyle zimmi insan bile Allah rızasını umarak benim ona iyilik yaptığım biri olmalı. Allah'ın kulu değil mi? İnsan değil mi? Hani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir Yahudi'nin cenazesi geçerken ayağa kalkıyordu da kalkmış. bu Yahudi idi ya Rasulallah ee, niye kalktınız ki gibi ne ne gerek vardı kalkmaz yani Yahudi ben hmm. de bir adam işte der gibi can değil miydi buyurmuş evet. can değil miydi buyurmuş insan yani bu neaded evet. demek ki insana Yahudi bile olsa insanlık boyutuna eylemine değil insanlık boyutuna bir saygı gerekiyor ve bunun karşılığı Allah'tan bekleniyor. Yani teşekküre bile minnet etmeden Allah için insani ilişki yapar olmamız gerekiyor. Hatta bunu çok daha ileri götürüp yani eşler birbirlerinden değil Allah'tan bekleyerek iyi işler yapıyor olmaları lazım. Eşlerden başlamalıyız bunu. Öğretmen çocuklarında öğretmenler günü bana bir teşekkür edecekler diye değil Allah'ın kulları. ...masum çocuklar... ...bunlar büyüyecekler... ...Rabbim karşılığını verecek... ...diye yapıyor olmalı... ...belediye görevlisi... ...belediyeye ait bir hizmeti yaparken... ...tamam maaş alıyorum ama... ...ben burada yatsam kimse görmeyecek beni... ...oyalansam kimse görmeyecek ama Rabbim görüyor... ...Rabbimin kullarına hizmet ediyorum... ...Rabbimin yarattığı dünyanın temiz kalmasını... ...güzel kalmasını sağlıyorum... ...dese desek... ...yani bizim ülfet, insani geçim... ...yüksek düzeyde ilişki... Dediğimiz pek çok şey ibadet düzeyinde bize ecir kazandırıyor. Elbette Cuma namazı gibi değil bunlar. Elbette cihad ya mesela bedirde cihad eder gibi değil ama nihayetinde hasta ziyaret etmeye büyük sevaplar vaat var. E, temiz olmaya büyük sevaplar vaat ediliyor. Mümin'e tebessüm etmeye. Tebessüm ne demek? Nasılsınız güzel kardeşim deyip yani asık surat değil, mütebessim bir çehre po, göstermek. Müspet bir mesaj vermek. Mesaj Müspet mi? Doğru. Müspet bir mesaj veriyor olmak. Selam mesela en büyük evet. ülfet konularından biri. Yani selam yayın diyor efendim. Çünkü selamda hayırlı bir dua var. Alaka var, ilgi var karşı tarafa. Ben bir Arkadaş ziyareti için bir siteye gittim. Ee, örnek olarak zikrediyorum. Yani tipim benim sakalımla e, pek çok yerde de tanındığım için e, böyle transit geçemiyorum. Site görevlisi e, bariyeri açtı. Selamun Aleyküm kardeşim dedim. Aleyküm selam buyurun Hacı abi dedi. Evet. E, i̇şte ben filan yere gideceğim dedim. Tamam buyurun dedi. Ben de gidiyorum bir dakika dedi. Allah Allah kimlik mi alıyorlar gibi geçti içimden. Şimdi ben adama selam verdim ya. Muhakkak bir şey konuşacağım. Bir eksik bir şey gidereceğimi zannetti. Adam beni içeri çağırıyor. Buyurun diyor. Ya ben biliyorum gideceğim daireyi biliyorum. Yok selam verdiniz de bir şey diyeceksiniz zannettim. Dedi. Hmm. Çok enteresan 300'e yakın dairenin olduğu bir siteydi orası. Büyük bloklar vardı. Kapıcı işi olmayanın selam vermeyeceğine dair bir kanaate sahip olmuş orada evet, evet, döndüm dedim ki kardeşim Müslümanız Müslüman olarak selam verdik birbirimize affedersin dedim ben bir şey söyleyeceksiniz zannettim <gülüyor> evet. yani bu çok önemli bir nokta hocam evet. aramızdaki ülfetsizlik beton duvarların ne kadar yükseldiğini gösteriyor bir de o kapıcı tabi kapıcıya hani ne, ne selam vereceksin gibi cahilce bir düşünce mümin bu Evet. Değil mümin diyelim insan bu. Tanıdığına tanımadığına Hadis selam verirsin. Hadi. Yani. Evet, haram üzere olan bir kafir olur. Mesela alkol masasındakine selam verilmez. Evet. Veya alkole benzer haramlardan birini işlerken selam verecek halimiz yok. Elle bile işaret yapmam o zaman. Evet. Ama Müslüman oturuyor, bekliyor da "Selamun aleyküm kardeşim." "Aleykümselam. Buyurun ne istiyorsunuz?" dememeliydi o. Evet. Yani selam bizim parolamızdı. ...bu ülfeti hocam... ...ibadet niyetiyle yapacağız... ...karşılığını da Allah'tan bekleyeceğiz... ...çünkü... ...karşımızdakinin anti ülfet olması mümkün... ...yani... Evet. ...o anda ters pozisyonunda olabilir... ...veya merhametsiz bir tiptir... ...yani İslam'ın bu... ...hassasiyetlerinden bir haber... ...birisidir... ...bunların hepsini var kabul edip... ...biz Allah'tan bekleyeceğiz... ...bir numaralı testimiz bu hocam... Ülfet, tebessüm Bunun adını ne koyarsak koyalım Bu bizden ya, ka Karşılık gelmedi e, Bitmiyor şey Allah biliyor yani karşılığı bunu, oradan gelecek Ben bunu kim için yapıyorum evet. biz, biz bir çocuk değiliz ki Namaza gittim babam da bana çikolata alacak diyelim evet. Bu çocukça namaz değil evet, mi tabii. Büyük adam yani Allah kabul edesin denmesinden bile rahatsız olur. Ya tamam işte ne büyütüyorsunuz bir namaz kıldık karıştırmayın bu işi yani teşhir etmek hı hı. bakımından. Ee, Allah için yaptım Allah sevabını verecek. Pazarlık edecek halin yok meleklerle. Aynı şeyi ülfette de yapmalı. Çünkü bize e, mümin olarak ülfet sahibi olmayı, geçimli bir mümin olmayı emreden Allah'tır. Celle Emreden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemdir Biz bunu bizim gibi bir fani insandan karşılığını bekleyerek heba ederiz Heba etmiş oluruz Ülfet emeğimizi boşa harcamış oluruz Hayır bunun karşılığını Allah verir Ben mümine tebessüm ederim Ben hastayı ziyaret ederim Ben komşuma selam veririm Ben ayda bir defa komşunun kapısına çalarım Selamun aleyküm Nasılsınız bir ihtiyacınız var mı Bizim size yardımımız gerekiyor mu Derim ...onlar kapıyı yüzüme kapatabilirler... ...lütfen bizi rahatsız etme diyebilirler... ...litesin... Evet. ...yani biz sadece... ...meyhaneye gidip ne olursunuz ki... ...içki içmeyin deyip tebliğ yapmak için mi... ...çıkarız evimizden... ...hayır, gönül kazanmak için... ...muhabbet içinde gideriz... ...düğüne gideriz, cenazeye gideriz... ...özel toplantıya gideriz... ...Allah'ın haramlarından bir haram işlenmiyorsa orada gideriz... ...özel bir sebebimiz varsa gitmeyiz şüphesiz ama... Bizim için bir müminin Sevincine ortak olmak Bir müminin derdine çare Olmaya çalışmak hiçbir şey yapamıyorsam Oturup onunla beraber ağlamak Mesela hiçbir şey yapamıyorum diyelim Acısını paylaşmak Acısını paylaşıyorum mesela kadınlar bir araya Geldiler mi belki de hiçbir Hiçbirbirlerine bir destekleri olmuyor ama Ah kız vah kız diye beraber ağlıyorlar O asas Dertli olan da ...derdimi paylaştı bunlar diye mutlu oluyor... Evet. ...derdini azaltıyor... ...yoksa kadıncağız orada... ...hastalanacak belki üzüntüsünden... Evet. ...yani bunu gıybetle... ...zehirlemedikleri sürece... ...nemimeyle zehirlemedikleri sürece... ...mübarek bir iş yapıyorlar... Yani ...birbirlerinin dertlerine ortak oluyorlar... ...biz mümin kardeşliğimizi... ...birincisi... ...burada sergileyeceğiz... ...mutluluklarımızı paylaşacağız... ...artı mutluluk getirmeye çalışacağız. Şüphesiz takatımız kadar. Takatımız kadar. Yani... ...çok yüksek oranda siyasi yetkisi... ...olan biri tebessüm ederek... ...bizi oyalayamaz. O bize başka... ...mutluluk Vermesine. kaynakları oluşturacak. Sıradan bir Müslüman... ...camiye gidip gelen bir Müslüman o tebessüm... ...yapacak. Mesela burada... E, ...ben... <gülüyor> ...dipnot olarak, asas... E, ...bu konunun ana başlığında değil... ...belki dipnot olarak bir şey söylüyorum. E, eskiden hocam... ...siz de belki dikkat ediyorsunuz... ...dede görüntüleri vardı... ...bastonlu, beyaz Hı -hı. sakallı bir dede... ...hep böyle bir de çocuğun başını okşuyor... Evet. ...gibi... ...şehir çocuklarına özellikle köy dedeleri... ...lanse edilirdi böyle... Evet. ...işte Ali köy, tatilde köye gitti... Hı -hı. ...dedesiyle beraber... Ta ...hep mütebessim bir dede... Tabii. ...mütebessim bir dede... E ...ben o görüntülerin şu anda olmadığını... ...görerek üzülüyorum... Yani. ...kimsenin dedeye falan yok... ...yabancı filmlerdeki, çizgi filmlerdeki... ...roller var artık... ...onun yerine yabani hayvanlar girdi... Evet. ...sempatik ayı mesela... ...affederseniz... ...sempatik bir ayı çocuklara cazip gösteriliyor... ...veya filan vahşi hayvan... ...bilhassa köpek mesela... ...can yoldaşı gibi gösteriliyor... ...bu bize ait... ...bir yapı değil... ...mesela burada... ...dedelerimiz kim kastediliyorsa dedeyle artık büyük ben kendimden uzak tutuyorum ama yani yaşlı olduğum halde yani dede kimse artık dedelerimiz bu ülfetin e, nostaljik kökleri de olsa ben de olduğunu ispat ediyor olmam lazım düşünmeli. Dedelik. Evet. Dedelik mesela kaybolmamalı. Evet. Anne annelik, baba annelik kaybolmamalı bir evet, toplumdan. Ninelik. Ninelik mefhumu kaybolmamalı. Onlar hakikaten ülfetin böyle kaynağı gibiler hocam. Yani bizim toplumumuzda o nurani yüzüyle, Nurhan, elini çok güzel. böyle başını okşayan yumuşacık eliyle. Ben hep derim böyle ninemin hocam benim yüzümü iki elinin arasına alıp böyle tuttuğunu unutmam. Şimdi nine öyle kalıyor, dede öyle kalıyor hakikaten. Belki de anneniz babanızın size sert davrandığı bir zaman... ...o merheminiz olmuştur. Tabii aynen, aynen. Aileden aynen. soğumama nedeniniz olmuştur. Evet, aynen. E, bu merhametli eller... ...ümmeti Muhammed için lazım. Yani bu çekirdek aile falan bir şeyler diyorlar ya... ...bize uymuyor bu kavramlar. Evet. Biz dedelerin, ninelerin, anneannelerin... ...yani umut kaynağı olduğu, mutluluk kaynağı... ...hatta büyükler için bile... ...büyükler için bile mutluluk kaynağı olduğu... ...teselli kaynağı olduğu ortamı... ...kaybetmemeliyiz. Bazen... İşte eşler arasındaki ilişkiyi bile düzeltiyor onlar değil mi? Diyelim ki kayınvalide oğluna söylüyor aman yavrum işte gelin hanımı üzme değil mi? O bak çok çalışıyor senin evlatlarına işte hizmet ediyor evimizin dileğidir o vesaire gibi kendi oğlunu değil mi hocam? Yani o aile içi ülfeti. E, sağlıyor yani. Burada bir örnek zikredeyim hocam. Evet. Belki hayırla yad ediliriz. Şu anda benimle yaşıt olan bir e, arkadaşım e, yani ilk yıl evlilik yıllarında en az 35 senelik evlidir belki. İlk evlilik yıllarında işte boşandım, boşanıyorum. Bu dünya kadınla yaşanmaz. Böyle bir Derdi vardı. Biz de onu hep masal gibi dinlerdim ben. Yani ne oldu filan gibi böyle. E, bu yakın senelerde e, bir yerde görüştük. Nasılsın dedim. İyiyim dedi. Ne zaman boşanacaksın dedim. Çünkü artık düzeltiklerini duydum. Hmm. Dedi torunlarım var. Ne yapıyorsun dedi ya dedi. <gülüyor> dedim biliyorum torunlarım var dedim. Ama e, hatırlıyor musun dedim. Çok bahsederdim sabah bunu. akşam. <gülüyor> Boş çok, hakikaten çok kahır hmm. çekti, çok kahır çekti. Dedi ki <gülüyor> madem öyle ben sana dedi açıklayayım dedi e, bunu sen notların arasına al dedi. Ben peygamberimizin bir mucizesiyle ayakta durdum dedi. Anladım. Sana ait mi dedim? Evet dedi. Bana ait var mı bir diyeceğim dedim. Evet. <gülüyor> dedim nasıl oldu? Dedi peygamber efendimiz sallallahu aleyhi, sellem, sallallahu aleyhi ve sellem yalanın caiz olduğu yerlerden biri eşlerin arasını düzeltme diyor ya dedi. Annem bana onu uyguladı dedi. Evet. Nasıl dedim? Dedi her hafta annemi ziyareti gittiğimde bu karıdan beni kurtar onun deyimini kullanıyorum. Bu karıdan beni kurtar dedim diyor. Dedim diyor. Annemin gözleri yaşardı. Ondan sonra... Ee, anne işte anla yani seni bu kadar ağlatıyorsa beni nasıl ağlatıyor? Dediğimce annem derdi ki diyor, oğlum ben senin için ağlamıyorum ki ne için ağlıyorsun ya derim deyince hep aklıma kendi çektiklerim geliyor baban da benimle ilgili öyle konuşurdu He. kaynanama da öyle yaparmış kocası <gülüyor> meğer kadınlar hep böyle yavrum ben kendim daha iyi değildim ki. Yani üstelik ben senin karından daha fenaydım evet. demiş. Böyle bir geçici teselli bulurdum. lan bizimkinin kıymetini bilelim diye eve dönerdim. Öbür hafta başka bir olayla gittiğimde annem başka bir hikaye. İşte evet. amcan da böyleydi. Evet. Başka bir hafta filanca böyleydi. Bir gün annem hacca gidecek dedi. 70 yaşında bir kadın oldu. Oğlum otur bir helallik alalım dedi dedi. <gülüyor> Buyur anne dedim dedi. Bana hakkın et oğlum. Anne hiç helallik söz konusu olur mu? Sen helal et. Yok oğlum çok büyük hak var aramızda dedim. Ne oldu demiş bu. Oğlum demiş sana anlattım ya ben masallar şöyleydi filan kadın. Hepsi yalandı demiş. <gülüyor> Öbür türlü sen o kadını boşayacaktın demiş. <gülüyor> Seni toplum böyle geldi böyle gidiyora inandırdım sonunda demiş. <gülüyor> Ama şimdi düzeldiniz oğlum demiş. Onlara bir yalandı demiş. <gülüyor> Çok hoş bir şey. Evet. Yani Allah o kadından ee, razı olsun. Acaba. Siyaset yapmış. Çünkü yani. taşmak üzere olan bir tencereye evet, yapacak evet. bir şey yok. Doğru. Yapacak Doğru. bir şey yok. Yani <gülüyor> ne yaptın o zaman dedim. <gülüyor> ne yapacaktım anneme kızacak mıydım dedi. Olan oldu işte dedi. <gülüyor> evet. Ama dedi gerçekten beni dedi iyi oyalamış dedi. İnşallah Senelerce evet. sürmüş bu taktik ama. Evet. evet. Bu da... Annemden daha iyi bizimki hiç olmasın filan diye <gülüyor> teselli buluyormuş. Hakikaten Efendimizin o ruhsatı yani evet. eşler arasını düzeltmedeki cici yalan diyelim. Orijinal gerçek bir yalan değil tabi. Cici bir yalanın aile kurtardığının misalini görmüş. Bana göre o kadın hayır yapmış Allah razı olsun. Evet, evet. Ülfete kaynak olmuş değil mi? yani tabi. oradaki Orada yalan ülfete... Zemin ...şunu da yapabilirdi kadın... ...oğlum biz bakmaya gittiğimizde böyle değildi... ...demek kandırdılar bizi... ...insan değilmiş senin karın... ...dese bu adamın şarteli atık zaten... zaten yani evet. ...bu adam zaten başı dönüyor... Evet. ...iki çocuklu, üç çocuklu... ...boşanmak için mahkemeye gidecek... ...dedim ki sonra... ...peki dedim... ...annen öyle dedi... ...aradan seneler geçti... ...sen dedim ne diyorsun bu olayla ilgili... Ya ikimizde yontulmamışız. Şimdi anladım bunu dedi. Evet. Baktım kendi vicdanına da hitap evet. ediyor. Ama i̇şte o anda tabi yontulmamış, tabii, ülfet terbiyesi almamış. Yani çok büyük temennilerle evliliğe adım atılıyor. Bunu evliliğe atmayalım konumuz istiyorum ama evlilik en güzel örneği bunu. Evet. Yalan ve uçuk beklentilerle evleniliyor. Hayır öyle değil ya. İki insansın, iki ayrı ananın. Problem çocuğusun. olur. Dün. Yani kaç insanın beyni tıpatıp öbürünün beynine benziyor? Yani o düğünden önceki edebiyat, sahte edebiyat bunlar. E Farklılık buradan insanlar. genelleştirirsek hocam. Yani insanlar var. Problem zaten var. Ne yapmalı yani hakikaten o o problemlerin içinden ülfeti çıkarmak için Temelli yasaların çizdiği yani insani yasaların evet. en azından veya devlet yasalarının çizdiği temel çizgiler var zaten onun tapulu arazisine geçemezsin evet. gibi onlardan öte bir şey gövemezsin gibi tabi bunlar da zaten mecburi teslimiyetler evet, evet. bunlara bir sıkıntı yok öbüründe üstadım fedakarlık en temel kural evet. haklarından zevklerinden fedakarlık ve tahammül Allah için dedik ki birinci kuralda Allah için tahammül ettin sevabını da Allah'tan bekledin mi bir enayi yerine konmadan tabii şüphesiz ve hayatı tek örnek üzerinden algılamamak lazım ne demek Hep bu? kötülere tefekkür edince intihara sevk ediyor şeytan evet. hep cici şeyler hayal ettin mi de en küçük diken sana bir kazık kadar geliyor bu sefer evet. ortada durmak lazım yani bu dünya çileli bir dünya meşakkati de olacak, e, muhabbeti de olacak deyip ortasını bulmak lazım. Yani tefekkür ortalaması sağlamak gerekiyor. Evet. ...uçlardaki tefekkürler büyük sıkıntı. Şimdi evlilikleri hep filmlerdeki gibi mutlu olacağını zannediyor gençler. Evleniyorlar, bakıyorlar ki hayat öyle bir şey değilmiş. Bana bu rastladı zannediyor. Halbuki o teyzenin dediği doğru. ...herkes öyle rastlıyor. Evet. Herkes. Sabredenler kazanıyor. Evet, sabreden. Sabredemeyen kaybediyor. Evet. Aşırı düşünen, hep kendisine haklı düşünen, evet. İşte orada yani ben de onu soracaktım. Siz oraya geldiniz, ben ay, haklı düşünen. Yani biraz problem. Ben haklıyım noktasından da başlıyor. Yani... Haksız yok ki zaten katil de kendini haklı görüyor, maktum da haklı görüyor. Evet. Ama hakkımı kullanma hakkım var mı? Ona da bakmak lazım. Haklı olabilirsin. Evet. Yani yaşamak senin hakkın. Evet sessiz bir ortamda yaşamak hakkın ama araba geçiyor yoldan işte. Bu hakkını kullanmaya hakkın yok. Yolun kenarında oturmasaydın güneş almayan tarafa geç madem çok sessiz bir ortam istiyorsun gibi algılamamız gerekiyor bunu. Yani kendimizde olağanüstü donatılmış haklar görmek. Bu haklardan taviz vermem çünkü ben de vatandaşım anayasanın teminatı altındayım gibi lafları kendine inandırmak. Sonunda stres nedeni karşı tarafa da geçimsiz adam olma nedenidir. Bunu memur yaparsa, devlet memuru yaparsa e, zulüm oluyor. Vatandaş yaparsa kendi kendine kahır oluyor. Durup dururken oluyor bunlar. Birinci nokta ibadet kabul edeceğiz. Evet. Bu. İkinci meselemiz mümin. Müminle ülfetli, geçimli olabilmesinin temel şartlarından biri. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de bize emri. Örten mantıklı olmamız hmm. lazım. Teşhirci olmayacak mümin. Hmm. Kusur örtü. Kusur örtüyor. Yani bildiği her şeyi açıyor, saçıyorsa mümin ülfetin önündeki en büyük engeli de oluşturuyor. Yani müminler çocuğunun hatasını örtmeli. Gelininin damadının hatasını örtmeli. ...tabii örtülecek hata var örtülmeyecek... ...yani bireysel olan hataları örtmeli... ...birinin malı çulpı... ...çarpıldıysa, vurulduysa... ...yani burada devlete intikal etmesi gereken... ...yasalara teslim edilmesi gereken şeylerde... ...herhangi bir örtme olmaz... ...bu, bu ikinci bir cinayet olur bu sefer... Evet. ...ama mümin örtücü... ...olmalı... ...örtücü olmayı her yerde kullanmalı mümin... ...çünkü neden... ...olumsuzluklar... ...teşhir edildikçe... İnsanların ülfeti de bozulmuş oluyor kendiliğinden. O ortam bozuluyor. Yani 40 cümle duyuyorsun, 39 tanesi sıkıntı hep. Hep trafik kazası, hep şu şu şu şu. Bunlar Ayıplı hale geliyor. Yani, yani insanlar ayıplı hale geliyor. İlişki de yaralanıyor. Yani orada. Merhamet, samimiyet, ülfet gibi şeyler enayilik yerine geçiyor, geçiyor bu sefer. Evet. Enayilik yerine geçiyor. Hayır, mümin mümkün olduğu kadar örtücü olmalı. Mesela anne, evde akşama kadar çocuklarıyla ilgili sıkıntıyı önemli oranda örtmesini bilmeli. Tedavi gerektiren durumlar babaya intikar edilmeli. Baba da Çocukların diğer durumlarını örtmeli. Öğretmen bunu örtmeli. Yani suç sayan makineye döndüğümüz zaman ülfet kendiliğinden kalkıyor zaten. Bir de şuna o zaman burada hocam. İnsanlar yani sanki e, örtme özürlü de. Yani örtme daha yaygın bir özür diye. Değil mi yani ayıp ortaya çıkarmak Görmek Birisinin kusurunu görmek falan Daha yaygın bir huy Onun için özel olarak örtme terbiyesi Diye bir şeyi getiriyor Resulullah e, Efendimiz tabii, kim, kim, Nasıl kim? bir psikoloji var onun altında Bence Ayıp aramak Ne bileyim yani görmek İnsanın geçmiş çağlarında da vardı Bu şüphesiz evet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Böyle bir saatte bulunduğuna göre Yani ayıp açmak ...hatayı teşhir etmek... ...eskiden de vardı, örtememek... Evet. ...ama zannediyorum... ...bu zamanda teknolojik... ...imkanlar, medyatik... ...imkanlar ve çok... ...sosyal ortamlarda yaşıyor olmamız... ...ayıp açmayı... ...kir göstermeyi... ...çok daha fazla... ...öne çıkardı, geçmişte bu... ...toplumun işte gündeminin... ...binde üçünü oluşturuyorduysa... ...şimdi yüzde otuzunu oluşturuyor... ...gibi bir noktaya geldi ve bu nedenle de ülfetimizi engelleyen en önemli hususlardan biri bu mesela filan en böyle uçtan bir örnek vereyim camiye gideceğiz İşte bu mahalleye yeni taşındım ben e, camisi nerede bu mahallenin diye mescit nerede sorduğumda e, orada bir imamımız var ama ...imam işte aslında filanca gruptan... ...ya camiyi soruyorum... ...imamı tarif <gülüyor> ediyor bana... Evet. ...yani gitme der gibi... Evet, evet. ...gitme der gibi... İ ...imama güvensizliği peşiyle... ...telkin eden... Ya ...öyle bir başlıyor ki cümleye... Evet. ...yani ne işin var camide... ...der gibi... ...camimiz orada... Diyecek yerde, ...caminin abdestlikleri iyi değil diyor... Evet. ...ya caminin kendisini arıyorum ben... ...gideyim bakayım... ...abdestlikleri iyi değilse... ...başka yerde abdest alırım belki... Bu cami örneğinden evet, başladığımızda. Evet. Mesela e, bir okulun e, işte yüz tane öğrencisiyle mülakat yapıyorsanız o okuldaki işte şu trafiğin trafikle gidilmiyor. Okulu engel hep negatiften başlanıyor. Evet. Mesela bir hoca hakkında konuşulacağı zaman o hoca geçen sene şu yanlışı söylemişti. Yani, 30 senedir de doğruyu söylüyor mesela. Oradan başlanmıyor bir türlü. Evet. Evet. Eşler mesela birbirlerini tanıtacakları zaman en unutulması gereken şeyle bakıyorsun cümleler kurulmaya başlanıyor. Bu şeytanın bizi yönlendirdiğini gösteriyor. Evet, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mehasin dediğimiz güzel sahnelerle birbirimize yanaşmamızı emrediyor. Mesela ölülerin güzelliklerini hatırlayın Değil diyor. Mi? Evet. ...yani ölünün güzelliği hatırlanır da dirinin kötülüğü hatırlanır mı hiç? Evet. Yani ölüye bile öldü gitti adam. Ne hakkı var ne hukuku var düşünceğin bir ortam varken efendim Allah'a ölülerin kötülüklerini hatırlayıp durmayın diyor. Gerek unutulsun yani. Bunlar çeksin hı gitsin. Hı. Rabbiyle baş başa kaldı adam zaten. Evet. Ee, yaşayanların da birbirlerinin iyilikleri üzerinden yol kat etmeleri gerekiyor. Tam aksi oluyor. Birbirimizin negatifiyle, olumsuzluğuyla uğraştığımız zaman kendimizi güçlü hissediyoruz. Evet. işte al bu psikoloji Tabii, hocam. onu düşürdüğümüz yere biz çıkacağız. Çünkü. Evet, yani evet. o insin ben çıkayım. Ama bunu bilerek yapmıyor. Tabii bilerek yapsa buna zındıklık denir. Yani ben onu çürütüyorum, kendim çıkacağım demez. Mesela o camiye sen niye gitmiyorsun denmemesi için imamın hatasından başlıyor. Ona göre evet. olan hatasından başlıyor. Halbuki camimiz orada çok güzel dedikten sonra imamın da bir sorun var mı diye sorarsa bana göre şu sorun var deseydi o normal bir bilgilendirmeydi. Evet. Bu bilgilendirme yapmıyor. Belki onu bile yapmasa iyi olur. Evet. Onu bile yapmasa Hayır, iyi olur. Mesela... Öyle bir şey olur ki e, bilgilendirmesi farz olur. Ha, farz belki. olabilir. Yani, evet. e, muttefakun aleyh herkes tarafından evet. e, hata olarak bilinen fetva verilmiş bir mesele olur. Yani belki o belki diyorum. O Hı -hı. belki Ama özellikle Müslümanın hata örtücü olması lazım. Hatayı örtmeyip teşhir için çalışmak, kendi temizliğini ortaya çıkarmak içinse bu Müslümanca değil. Güzel. ...ben yer bulayım diye senin kalkmaman lazım. Evet. Ben kendi kudretimle yer oluşturmalıyım. Başkasını indirerek bir yere oturmam doğru bir hareket değil. Bu ülfetimizin bir numaralı sorunlarından biri. İki numaralı sorunumuz biz ne kadar mutluluk verirsek o kadar Allah'tan mutluluk alacağız. Bu da çok önemli. Verdiğimiz kadarını alacağız. Çünkü... Ee, hadis-i Şerif'teki ifadeyle Müslümanı. Müslümana mutluluk Vermek bizim karakterimiz Olmalı. Çünkü Müslüman Allah'ın kulu. Sen onu Mutlu ettiğin zaman Allah senden razı Oluyor. Evet. Ben Onu mutlu etmek derdim olmadığı Halde Allah'tan mutluluk Bekliyorsan vermiyor Allah bunu Bu bundan böyle anlaşılıyor. Allah'ın Razı olması Mümin yani, için en büyük mutluluk kaynağı Bunu eşten eşe Çocuktan ebeveynine Ebeveyinden çocuklara, komşuya Öğretmene, talebele Her alana uygulayabilirim bunu Ben mutluluk yayan birisi olmak zorundayım Umut yayan zor, Birisi o, olmak zorundayım İdhal-i sürur ona biraz açalım hocam. Müslümana ne? mutluluk aktarmak. Aktarmak. İyi haber vererek. Evet. Hatalarını görmeyerek, bağışlayarak, sadaka vererek, tebessüm ederek, ona hayırlı işler öğreterek, hayırda yardımlaşarak, onun üzüntüsünü teselliyle gidermeye çalışarak nasıl mutlu olacaksa bir Müslüman. Ama kaderinde ölüp gitmek var Müslümanın mutlu olmayacak. Beni ilgilendirmiyor. Tabii. Yani ben doktorluğumu yaparım. İyileşmeyecek, evet, eceli evet. geldiyse ölür gider, ne yapayım? Kaderinde ölüm varmış evet, adamın. Evet. Dolayısıyla ülfet için benim varlığım mutluluk kaynağı olmalı. Bu bir hoca efendi bir düğünde konuşma yaptım ben. Orada çok yaşlı bir Trabzonlu hoca efendi vardı. Konuşmam genelde aile üzerine olacaktı. Konuşmadan sonra dedi ki hoca efendi dedi, ee, bir otur bagayma buraya karadenizli <gülüyor> ötesiyle Yanına oturdum böyle 80 yaşlarında Biri çok ayıp yaptığın Senin dedi niye, niye dedim Dedi ki yani dedi Bir erkekle bir kadının Evliliğini mutlulukla bitirmeliydin Dedi Sen dedi sadece evlilikteki belalar Sıkıntılarla dedi Kaynanaların e, müdahale etmemesiyle Dedi ...tavsiyelerinle bitirdin... ...evlilik sadece kavga değildir dedi... Allah Allah. ...sen hiç Kur'an okumayı mısın dedi... Allah Allah. ...dedim okumam olur mu dedim... ...görmüyor musun dedi... ...Allah Teala cennetle cehennemi... ...aynı sayfada anlatıyor dedi... ...sen hmm. yanlış yaptın dedi... Allah Allah. ...nasıl dedim... E, ...hoca efendi dedim... ...çok haklısınız ben bir 20 dakika konuşacaktım... ...gördüğünüz gibi 3-4 dakikada indim... <gülüyor> ...çok çocuk var salonda... ...dinlenmiyor konuşma dedim... Ben anlamam dedi. Ben seni bu kadar dinledim. Senden olumsuzluklar duydum hep dedi. Allah Allah. Çok dikkatimi çekti. Elini öptüm. Evet. Ya bu dediğimde evet. 20 seneden fazla oluyor. Elini öptüm. İnşallah bu tavsiyenize dikkat edeceğim dedim. Allah sizden razı olsun dedim. O da çıkarken bana sarıldı. Evet, Teşekkür evet. etti. Nasihatini dinledim. E çok doğru söyledi adam. Evet, Düğün yeri evet. tebessüm dağıtma. Evet. E, i̇nsanlara ...nasihat yapacaksan bile... ...bunu mutluluk vererek yapmaz yeri aslında... ...yani cenaze marşı okuma yeri değil... ...düğün salonu... Evet. ...yani e, o zamanlar... mesela Çeçenistan diye bir sorun vardı... ...düğünlerde filan hep böyle Çeçenistan... ...sıkıntıları, şehitlik falan... ...anlatılırdı... E, ...şimdi zaten kimsenin böyle... ...vaaz dinlediği de falan yok belki... Bu çok dikkatimi evet, çekmiş. Bu evet. uyarıyı böyle küpe etmiştim kendim çok için. Çok güzel. Yani yerinde burada mutluluk vermeliydin dedi. Evet çok güzel. Bu meğer bir hafızlık hocasıymış. Sonra hmm, biz orada tanışmıyorduk. Evet. Yanına çağırdı da beni gittim oturdum. Evet. Bu demek ki Müslümanın ülfet zemini oluşturmak için mutluluk veriyor olması lazım. Bu laubalileşme sırıtma anlamına gelmiyor. gelmiyor evet. Öyle mutluluk verme olur ki. Çok ciddi kaşık çatlarla da mutluluk verebilirsin. Yani çat böyle e, berbat bir pozisyonda görünür ama sen mutluluk veriyor olabilirsin. Yani çocuğa aşı yaparken doktor aslında acıtıyor onu ama mutluluk kaynağını oluşturuyor evet. gibi de olabilir. Bir başka mesele üstadım. En önemli iki başlığımız daha kaldı. Daha başlıklarımız var çok önemli dedim. Bir Müslüman Müslüman'ın onurunun bekçisidir. ...onurunun, haysiyetinin, izzetinin... Namusunun, yani bildiğimiz iffet manasında namusunun, ahlakının, şahsiyetinin... ...Müslüman, öbür Müslümanın doğal bekçisidir. Bu bekçiliğin zedelendiği yerde ülfet de yok, Allah'ın rızası da yok. Bu çok önemli bir prensip hocam. Yani çok önemli bir prensip, yani diğer Müslümandan kendimizi sorumlu hissetmek onun hukukunu onurunu izzetini yani onun onurunun bizim onurumuz olduğunu. Şu Tom hocam mesela ben e, orada yokum ama kelime-i söyleyen falan Müslüman var. Dolayısıyla o toplumda benim aleyhimde konuşulmaz muhakkak. Buna inanmak lazım. Bu güveni taşımalıyım ben. He. Bu güvene bir halel geldiyse, sorun geldiyse, yani böyle bir güven ortamı yoksa hocam e, diğer ...bireysel gayretlerimiz... ...mümin toplum karakterini oluşturmuyor. Evet. Bunu Twitter atmak... ...çağdaş deyimiyle söyleyelim... ...işte mesaj atmak... ...reklamını yapmak... ...eğer nasıl yapılıyorsa yapılsın... ...Müslüman onurunu, şerefini... ...hatta akidesini Müslümanlardan korkuyorsa... ...Müslümanlar onun imanı ile ilgili şeyleri... ...ulu orta zanla... ...hasetle konuşabiliyorlarsa... biz ...bindiğimiz dalı kesiyor. Bu konuyu genişçe işlemek lazım hocam çünkü belki de asıl cinayetler bu alanda işleniyor. Yani birbirimizin hukukunu korumak, onurunu, izzetini korumak yerine yani belki de şu kardeşlik gündemini oluşturmamızın başlıca sebeplerinden birisi bu. Yani o alanda ciddi kusurlar... Ama bu sadece kadınların namusu manasında değil hocam. İşte yani bir, namusun diyelim, bir de şeref boyutu var Haysiyet boyutu falanca var Falanca mümin topluluğun Topluluğun yani kadının namusundan Erkeğin sakalına kadar diyelim yani evet. bir Prestijine kadar bugünkü deyimlerle Bu müminlerin birbirlerinin bekçisi olması gereken bir alan Bu Bunu sağlayamadığımız sürece Rabbimizin rızasına çok uzaklarda duruyoruz demektir Yani ben şu topluluğun içindeyim falanca topluluğun, Müslüman topluluğun izzetine sahip çıkmalıyım. Biz, Allah bizi birbirimize emanet etmiştir. Evet, bu da çok önemli. Birbirimize emanetiz biz. Eğer müminler birbirlerine emanet gözüyle bakmıyorlarsa ve sahipleri Allah o zaman kainatı nasıl emaneten teslim alacaklar yani? Kainatın imarını onlara niye versin Allah? Bir bu. Siz saate bakmaya başladınız. Ben özetleyeyim <gülüyor> biraz. Yani ben bir sohbet daha yaparız. Bu başlığı bu, açalım. Ha, bu, başlığı. bu başlığı bir daha açalım. Ve siz isterseniz o ikinciyi de söyleyin. Bu iki bu iki başlığı genişçe önümüzdeki sohbette. İkincisi hocam Kur'an-ı Kerim çok açık bir şekilde birbirimizin arkasından dua etmemizi emrediyor. Evet. Bu cenazelerde değil ama. Evet. sağken. Ben de onu çok önemsiyorum. Ya, birbirimizin hocam. duasında olmamız Rabben aghfir lena ve li atalarımıza mümin atalarımıza O bugünküne yani birbirimize karşı muhabbet bu hocamız. duayı yapmadığımız zaman lafla şirin görünme, uyduruk tebessüm etme noktasında kilitlenip kaldık demektir. Evet. Halbuki bu fiiliyata dökülmesi lazım. Bunu fiiliyata dökülmesi için ben tecvid kılarken isim isim ya Rabbi filanca komşum evet. işte Program yaptığımız Ahmet Taş getiren kardeşim. Ahmet Taş getirenin oğlu, Ahmet Taş getirenin amcası, onun dedesi böyle isim vererek. Evet. evet. Ondan sonra bütün müminlere dua ederek bir liste açmam gerekiyor Bunu eğer sadece Bombalanan yerdeki kardeşlerim için Yapıyorsam evet. Filistin cephesindeki kardeşlerim için yapıyorsam Çok düşük bir düzeyde Bombalanana herkes dua ediyor zaten Hiçbir şey yokken Müminler listemizde olmalı bizim Ölürken Ağlıyoruz hocam ama diriyken Müslüman, ölürken ağladığımız da su götürür hocam. Biz de bir gün öleceğiz denme ağlıyoruz. Ona yani yakınımız olmadığı halde, ticari ortaklığımız olmadığı halde ağlıyoruz mu gerçekten? Uzaktaki ölü can ciğer ölü gibi oluyor mu? Müh mü? Bu bu soruları Allah'tan başkası cevaplandıramaz. Evet. Ben bazen diyorum hocam mesela tabutunun altına omuz veriyoruz. Ama yaşarken Acaba nasıl bir hukuk oluşturduk o insanlarla? Yani... Örtüldü gitti zannediyoruz. İşte örtüldü gitmedi. Gitmeyecek. Bir yerde açılacak bunlar evet, hepsi. Evet. Bu sebeple üstadım Müslümanın onurunu koruma, Müslümana dua etme vazifemiz meleklere bu işte samimi olup olmadığımızı gösterecek. Dolayısıyla aramızdaki soğuklukları melekler bu sefer eritmemize yardım etmiş olacaklar adeta. Eğer bunu beceremezsek biz. Bunu dert edinmezsek, yani birbirimizin duasında olma. Yani mesela bana çok kimse dua ediyor. Niye? Filan dersimi dinlemiştir, çok istifade etmiştir. Akşam namazını kılarken dua etmiştir. E, sıradan bir arkadaşım da bana dua etmeli. Evet. Sıradan bir arkadaşım da e, ya da yan... ben ona dua etmeliyim. Tabii ben ben de onun Hı, açısından evet, evet. dua ediyor olmalıyım. Böylece. Biz mümin kardeş olduğumuzu Sıradan bir vatandaşlık bağı ile değil Mümin kardeşlik bağı ile Bir arada durduğumuzu Kendimize inandıracağız evet. Başkalarına gerek Onu yok Kendimize inandırmak bir. En önemli şeylerden birisi bu Biz kendimizde halletsek bu meseleyi. Biz kendimize inandırınca Hocam bu sefer ne devreye giriyor ee, Dedik ki Tahammül Sabır Hı -hı. Yani ben inandığım şeye sabrederim evet. İnanmadığım şeye nasıl sabredeceğim ki Yüzeyselliği bir miktar yapıyorsun Göstermelik tebessüm yapıyorsun Hocam Yani <gülüyor> bu yeni bir şey açıldı İnşallah onu önümüzdeki Programımızda genişçe İnşallah. Değerlendirelim Efendim e, İslam'dan Hayata Ölçüler programında Ben Deniz Ahmet Taş getiren Nurettin Yıldız hocamla sohbet ettik kardeşliği konuştuk ee, önemli